Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir Kur'an kavramıyla daha karşınızdayız sevgili dinleyicilerim. Programı takip eden kardeşlerime önce kısa bir açıklama yapmış olayım. Son üç haftadır hastalıklarım sebebiyle canlı yayına katılamadım. Dolayısıyla bir programım boş geçti. Diğer iki programım da eski programlardan iktibaslar şeklinde değerlendirilmiş oldu. Rabbim sağlık gibi bir nimeti elimizden aldığı zaman bize yapılacak fazla bir şey kalmamış oluyor. Tedavi ve şifa talebinden başka. Dolayısıyla hastalar için zorluğun olmadığını Kur'an'dan yola çıkarak değerlendirmiş olmalıyız. O yüzden durumu açıklamış olayım ve bir saygısızlık yapmak ve programı keyfi olarak geciktirmek gibi bir yanlış durumun olmadığını tavsiye etmiş olayım. İnşallah siz de anlayışla karşılamışsınızdır. Birbirlerimize her türlü hayırlar, güzellikler, dünya ve ahiret haseneleri için dua etmiş olalım bu vesileyle. Bu rahatsızlıktan dolayı son üç hafta canlı bir program yapamadığım için durumu izah etmiş olayım diye bunları söyledim. İnşallah kaldığımız yerden devam etmiş olacağız. En son hurafe konusuna giriş yapmıştım, hurafeler ve bid'atları inşallah bir iki programda işlemeye çalışacağım. Bugün e, bazı günlük hayatta Müslümanların cahilliklerinden, geleneklerini dinlerinin önüne geçirdiklerinden ya da din zanlıyla bazı yanlış anlayışları sürdürdüklerinden dolayı e, hala günlük hayatta görülen bazı hurafe biçimlerine kişiyi sevaba girdiği zannedilse bile günaha götüren hatta bazen Allah muhafaza şirk olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan davranışlarla alakalı örnekler vereceğim. Bunları açıklamaya çalışacağım inşallah. Zan ve vehimlerle veya doğrudan doğruya cahilliğin verdiği telkinlerle Atalardan miras alınan din anlayışının sorgulanmadan kabulüyle bir sürü hurafeler ortaya çıkıyor. İşte bu hurafeler inanç cinsinden, amel cinsinden bazı davranışlar yönüyle veya bunları savunmalar yönüyle dini bir hurafeler yığını olarak takdim edenler ortalığı kaplayabiliyor. Evet kültürlüsüyle de cahiliyle de ama kültürlü kabul edilen insanların İslam'ı yeterince bilmediklerinden dolayı her iki grubun da Kur'an anlamında dini ilimler anlamında cahilliğiyle hurafelerin kökü maalesef kurutulamıyor. Cehalet ve küfür devrinde görülen hurafeler her zaman diliminde de görülebileceği için cahiliye sadece bir zaman dilimine has bir anlayış olmaktan öte her dönemde İslam dışı yaşayışın ortak adı olduğu için Kur'an atalar yolu olarak ifade ettiği bu taklitçiliği, ecdat perestliği, anane, örf, gelenek gibi anlayışları yüceltip Kur'an ve sünnete rağmen bu yanlış anlayışları sürdürmeyi şiddetli bir şekilde kınamış şirk sebeplerinden biri olarak görmüştür. Atalar yolunu körü körüne taklit etmeyi. Sadece sokaklarda ve vitrinlerde değil, hayatın hemen her alanında ve en önemlisi de gönüllerde çeşitli putlar sergileniyor. Yerleştiği çevrelerde ve saman dilimlerinde artık hurafeler hakikat, hakikatler de hurafe kabul edilir hale geliyor. Böylesine putçu yaklaşımların İslam dışı zihniyetlerin e, çevrede çok yaygın olması buna bile karşı çıkmayan insanların tabii ki e, diğer hurafelere de kucak açması sürpriz sayılmıyor. Kur'an'ı, hadisi, İslam'ı bilmediği halde Yahudi, Hristiyan, ateist ve müşriklerin batıl ve fikirlerine batıl fikirlerine, hurafelerine e, kafalarını ve kalplerini açan Nice zavallı insanlar dinin gerçek hükümlerini efsane ve batıl inanç kabul ediyor. Batıl yorum uydurma hurafeleri ise hak zannediyor. Yani siz Kur'an ilkelerini anlatıyorsunuz, peygamberin yolunu anlatıyorsunuz. İnsanlar inanmıyor. Bunu biz başka hocalardan, başka atalarımızdan duymadık. Sen kendi kafandan böyle bir yoruma gidiyorsun diyebiliyor. Ama hurafeleri, aklın da dinin de kabul etmeyeceği nice uydurmaları din gibi dört elle sarılıyor. Dolayısıyla burada e, ciddi manada bir inanç problemi, bir ilimle alakalı, aklı kullanmamakla alakalı ciddi problemler e, söz konusu. İşte hurafelerin tümü din açısından e, tehlikelidir, onun önce bilinmesi gerekir. Ama sevgili dinleyiciler, Özellikle bazı hurafe biçimleri vardır ki bunların tehlikesi cehenneme atılmak kadar her türlü tehlikenin üstündedir. Bu tehlike hurafelerin inançla, itikatla alakalı e, hususları, şirke yol açmaları yönüyle en çirkin hurafelerin bile e, hala yaygın bir şekilde değerlendirildiğini biliyoruz. E, hele bazı Müslümanların din adına, dindarlık adına, sevaba girmek adına, Allah'a yakınlaşmak adına bazı şirk unsurlarına gönül açmaları var ki aynen cahiliye döneminde Ebu Cehil gibi müşriklerin işte biz bu putlara bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye tapıyoruz. Şeklinde Kur'an'ın onların ağzıyla ifade ettiği bir değerlendirmesine benziyor. Bir puta Allah'a yaklaştırması için nasıl tapılabilir? Aynen bugün de bir mezardaki yatırdan Allah'a yaklaştırması nasıl istenebilir? O mezardaki yüceltilerek, kutsallaştırılarak nasıl sevaba girilebilir? İnsanlar bunları akletmiyor, değerlendirmiyor. Sevap zanlıyla nice günahlara hatta şirk ihtimali olan hususlara rahatlıkla Endişe duymadan yapıyor. Anlatmakta çok zorlanıyoruz. O yüzden e, hepimizin bid'at ve hurafelere şiddetle karşı çıkmamız lazım. Hem geleneksel bid'at ve hurafelere hem modern bid'at ve hurafelere. Modern bid'at ve hurafeler sinemalar vasıtasıyla, eğitim kurumları vasıtasıyla o kadar onlar da yayılıyor ki. Yani sadece geleneksel yatırlarla, günlerle, kayıptan haber verme büyüsü vesaireyle hurafelerle mücadele ederken, bir taraftan eğitim kurumlarında söz gelimi, kolej ve üniversite mezunlarının keplerini havaya fırlatması, ölülerin cenaze merasimlerinde top arabalarının kullanılması, ya da çelenkler vesairelerle teşhi edilmesi, işte katafalk denilen bir yerlere konulması, işte matem marşları çalınması, daha buna benzeyen nice modern, e, hurafeleri sayabiliriz. Fallar, astrolojiler, ruh çağırmalar, reenkarnasyon inançları, bazı resmi ayinler, törenler, çağdaş, modern hurafeler olarak. Teknolojinin de, sinemaların da bu modern hurafeleri beslediğini değerlendiririz. Hortlak, zombi filmleri, işte alacakaranlık karanlık kuşaklarında e, var olduğu iddia edilen ayrı bir hayat tarzı, işte Frankenstein, Dracula, vampir, alakalı bir sürü hurafeler, bunların varlığıyla ilgili hususlar. İşte efendim Harry Potter vesaire gibi filmlerde büyücülüğün yaygınlaştırılması, çocukların çizgi filmlerinde bile Barbie filmleri vesairelerde hep sihrin büyünün öne çıkartılması ve gerçekmiş gibi sunulması. Türk dizilerinde de işte sihirli annemdi, yok filan babamdı, köpek şeklinde babalarının Çocuklara takdim edilmesi ve büyüünün işte gerçekmiş gibi etkileyici hayranlık uyandıran özellikmiş gibi ortaya korulması hep modern hurafelerle alakalıdır. İşte cadılar, noeller işte efendim ölümsüz bazı insanların algılanışı işte neler spider-manler örümcek adamlar yok Batmanler yarasa adamlar süpermenler uçanlar kaçanlar. Sadece teramet hikayelerinde yok bu tür uçanlar, kaçanlar. Demek ki modern insanın da böyle masal kültürüne ama insanın inancını altüst edecek şekilde, hurafe, batıl inançları insanlara zihinlerine ve gönüllerine yerleştirecek şekilde çokça yaygınlaştırdığını ifade edebiliriz. Aklı başında olduğunu zannettiğiniz nice insanlar işte aman nazar değmesin diye elini tahtaya vurup, Kulağına, burnuna elini değdirmeler. Efendim hapşırınca dinimizin tavsiye ettiği şeyleri bir tarafa bırakarak işte çok yaşa, az yaşa gibi ifadeler. Daha nice modern, çağdaş zanneden, kültürlü olduğu düşünülen insanların böylesine e, dinin de reddettiği, aklın da kabul etmediği nice hurafeleri benimsediğini, sahip çıktığını değerlendirebiliriz. Evet, hala insanlar türbelere mum yakarak, çabut bağlayarak, oralardan bir şeyler isteyerek fayda geleceğini düşünebiliyorlar. Sevgili dinleyiciler, işte hurafelerin hepsi insanın dinine, ibadetine zarar verecek hususlardır. Ama en tehlikelisi akaidi ilgilendiren, gaybla ilgili, yatırlarla ilgili, eee büyüyle ilgili kabul edilmemesi gereken şeyleri kabul etmek, işte nazarlık gibi taşa, boncuğa kutsallık atfetmek, faydayı, zararı Allah'tan değil de başka şeylerden mutlak olarak beklemek gibi itikada zarar veren şirk unsurlarının getirdiği hurafeler en tehlikeli hurafelerdir. Aslında her hurafenin, hatta bir ölçüde bid'atın, kabul ve uygulanışı İslam itikadına zarar verir. Kur'an'da tevhid davetine sadece Allah'a ibadet çağrılarına itiraz edenlerin temel gerekçe olarak atalar yolunu göstermeleri, onların örf, adet, gelenek ve göreneklerini, onlardan miras aldıkları inanç ve yaşayış biçimlerini ilahi mesaja karşı alternatif olarak ileri sürmelerini bir ecdatperestlik olarak görüyoruz. Körü körüne taklitçilik olarak kabul ediyoruz. Bütün bunların şeytani gerekçe olduğunu, ilahi mesajlara karşı kişinin şeytanın yolunu tercih etmesi şeklinde imtihanı kaybedecek unsurlar olduğunu tekrar değerlendirmek gerekiyor. Dünyanın öküzün boynuzu üzerinde durduğunu bilmiyorum, din adına iddia eden hurafeciler hala kaldı mı bilmiyoruz ama yıldıznameye, ...astroloji ve fallara bakanlar... ...baktıranlar... ...söz gelimi kahve içtikten sonra kapatıp da... ...fala bakarak bir şeyler uydurup söyleyenler... ...ya da onlara inananlar... Ee, ...mesela bir baykuşun... ...bir eve tüneyip ötüşünü... ...köpeğin uzun uzun ulumasını duyanların... ...mahalle veya köyden bir kişinin... ...öleceğini yorumlayıp... ...buna inananlar... ...hala az sayılmayacak... ...kadar çok... İşte ...yılbaşı gelince Noel Baba olan... Onun heykelini yapan, Noel'i kutlayan, hindi kesen, çam deviren, işte benzeri Hristiyan taklitçiliğini çekinmeden işleyenlere hemen her zaman her yerde rastlıyoruz. Kapitalizm de bunları körüklüyor boyna. İşte büyük marketler e, Hristiyan adetlerini, onların kutsal günlerini, işte falanlar günü, filan günü diye e, Noel günlerini, onların bayramlarını. E, hep Müslümanlara kutsalmış gibi gösteriyor ve eski hurafelerle başa çıkamazken bir de batıdan ithal edilen modern hurafeler insanları dinmiş gibi salı, a, algılatıyor ve yaşatıyor. Artık insanlar e, hurafesiz yaşayamaz hale gelmiş. Tabi sporun, müziğin e, benzeri e, gayri ahlaki algılayış ve yaşayış biçimlerinin getirdiği nice hurafeleri de sayabiliriz. Evet, ben e, hurafelere bazı örnekler vermeye çalışacağım. İnşallah birkaç hafta bu konuda e, gerekli olduğunu düşündüğüm e, izahlar vermeye gayret edeceğim. Önce çok yaygın olması hasebiyle ölüler ve kabirlerle türbelerle ilgili hurafeleri isterseniz bir gündeme almış olalım. Bu tehlikeli hurafelerin içinde en yaygınları türbe ve tekkelerde işte Yatır denilen ölü ziyaretlerinde, ölü veya diri bazı kişilerin aşırı yüceltilip kutsallaştırılması, putlaştırılmasında, bazı mubahların haram kabul edilmesinde görüyoruz. Kur'an'da emredilmediği veya peygamber döneminde uygulanmadığı halde bazı yeni ibadet şekillerini din olarak ortaya koyan yaklaşımlarda görüyoruz. Dinden olmadığı halde dinin içine katılan her türlü ilaveler, Yama ve sentezler, batıl adet ve sapık yorumlar, sevgili dinleyiciler hurafe ve bid'at kavramıyla ilgili cinayetlerdir. Daha çok kadınlar ve hastaların rağbet ettiği, özellikle türbeler çevresinde kümelenen hurafelerin başında, türbelere adak adamak, işte türbelerin tencere demirlerine ve yakınlarındaki bir ağaca çaput bağlamak, e, türbe içinde veya çevresinde işte mum yakmak gibi adetler, hurafeler e, gelmektedir. Bunları biraz deşerek e, izah etmeye çalışayım. Türbelere adak, isterseniz oradan izaha başlamış olayım. Adak sevgili dinleyiciler e, veya değişik bir ifadeyle nezir, Allah rızası için insanın kendi kendini herhangi bir şata bağlı olarak veya mutlak bir şekilde, Mubah olan bir konuda borçlandırması demektir. Kendisine farz olmadığı halde nafile bir orucu veya işte şu kadar bir sadaka vermeyi, infak etmeyi kendisine borç kabul ediyor. Şu işim olursa diyor veya işte Allah'a bir nezir adadım, herhangi bir iş olmaksızın da diyebiliyor. Şunu yapacağım, şöyle bir koç keseceğim, işte şu kadar oruç tutacağım gibi kendisini borçlandırıyor. Adak yerine getirilmediği müddetçe adayan borçlu kalınır kalır. Kur'an-ı Kerim'de adadığımız nezirleri yerine getirmemiz emredilir. Ama bilelim ki bir şeyi adamak, nezretmek sevap değildir. Tavsiye edilen bir durum değildir. Ancak haram olmayan bir adak adadığımız zaman kendimize borç kabul ettiğimiz için Vacip hükmünde girer ve onu mutlaka yerine getirmeliyiz. Ama Allah'a isyan olan bir adak adadığımızda onu kesinlikle adamış olsak da yerine getirmemeliyiz. Adak Allah'tan başkası adına adanmaz. Adanamaz. Adanırsa adak olmaz. Böyle bir adak adayan Allah'ın dışında bir söz gelimi yatır için kurban kesmek. Efendim Başkası için başka bir şey yapmak, ibadet cinsinden bir şey yapmak şeklinde bir adak adanırsa bu bir şirk olur. Kişiyi ebedi cehennemlik yapmasından korkulur. O yüzden ibadetlerin tümü sadece Allah içindir. Kurban, bir ölüye kurban kesilmez. Bir ölü için dua, ölüye dua edilmez, ölüden bir şey istenmez. Bunlar ister adak şeklinde ister başka şekilde olsun... Allah'a yapılması gereken şey bir başkasına yapıldığı için kişiye bırakın sevap kazandırmayı ebedi cehennem kazandırabilir. Kişiyi şirk bataklığına sürükleyebilir. Ayrıca iyi bilinmesi gereken bir husus da adağın hiçbir şeyi değiştiremeyeceği yani kaderi zorlayamayacağıdır. Bazıları sanki haşa Allah'a rüşvet teklif eder gibi şu işimi yaparsan ben de sana şöyle bir ibadet yapacağım. Sanki torpil teklif eder gibi adağı düşünmüş oluyor bu anlayış sevaba götürmekten öte insanı büyük çapta günaha götürür kimse yapacağı vaatlerle haşa Allah'ın ezeli takdirini değiştirebileceğini sanmamalıdır peygamberimiz bu konuda sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur nezir yani adak hiçbir şeyi şerri ve zararı def etmez ancak nezir sebebiyle cimriden mal çıkarılmış olur Buhari'nin hadisidir bu. Buhari kader e, babında e, bu hadisi nakleder. Evet, nezir sebebiyle cimriden ancak mal çıkarılmış olur. Yoksa nezir Allah'ın hiçbir kaderini, zarar veya şerri def etmez, götürmez diyor Efendimiz. Başka bir hadis-i şerifte sallallahu aleyhi ve sellem e, adakların e, Allah'a günah e, arz edenlerinin nasıl değerlendirilmesi gerektiğini şöyle ifade eder. Kim Allah'a itaati gerektiren bir hayır ve ibadet adarsa, Allah için bir şey adarsa, adağını yerine getirsin. Kim de Allah'a karşı günah işlemeyi gerektiren bir şer adamış olursa, nezrederse, işte türbeye kurban keseceğim gibi, Allah'a asi olmasın, adağını yerine getirmesin buyurur. Yine bu hadis de Buhari hadisidir. O yüzden haram olan bir şey adandığı zaman, daha büyük bir harama girmemek için o adağı yerine getirmemek. Allah'a karşı isyan olan bir adağın yerine getirilmesi adanmasından daha büyük bir vebaldir. Allah'tan başkaları için adanan adaklar yerine getirilmemesi gereken adak, nezirci cümlesindendir. O halde falan türbeye bir koç adadım diye söylenip gezenler bununla ne yapmak istediklerini iyi düşünmelidirler. Dolayısıyla bir türbeye adak adamanın bir şirk olduğunu değerlendirmelidirler. Bir ölü için, yatır için kurban kesmek, ona adak adamak kesinlikle bir şirktir, bir küfürdür. Oralarda kurban adıyla hayvan kesenlerin hemen hepsi böyle bir şirk içine düşmektedir. Bunlar besmeleyle de kesseler, kestikleri hayvan murdar olur, yenilmez. Evet. O yüzden aman ha, türbelerde kurban kesmeyi vesaireyi sevap zannetmeyin. Öyle bir adakta bulunmayın. Böyle bir adakta bulunmuş iseniz bu tür adanızı kesinlikle yerine getirmeyin. Kurbanlar sadece Allah için kesilir, adaklar sadece Allah'a yapılır, ibadet sadece Allah için uygulanır, yerine getirilir. Evet, ölülere, yatırlara, türbelere sadece adak yapılarak günaha girilmiyor. Sadece bu şekilde bir hurafeyle ile yetinilmiyor. Ölülere yalvarıp dua etmek şeklinde de hurafeler gözükebiliyor. Bu da şirk olan bir unsurdur. Yatırlardan bir şey beklemek, hastalığına şifa, derdine deva, işte bahtına açıklık, kadınların kısırsa çocuğu olmuyorsa kısırlığına bir çözüm ve benzeri şeyler için ölüden yardım istemek, imdat beklemek tümüyle şirk olan hurafe ve batıl inanıştır. Sevgili dinleyiciler bilirsiniz şirk Allah'ın affetmeyeceği tek büyük suçtur. Ve ebedi cehennemlik e, suçuyla cezalandırılır. Bunları bir Müslüman yapamaz, yapmamalıdır. Allah herkesin duasını her yerden duyar, işitir. Allah'tan bir şey istemek için türbelere gitmek çok yanlıştır. Hele türbelere gidip de o yatırlardan, türbelerden medet ummak, onların toprağını alıp işte kutsal bir şeymiş gibi kabul etmek... Demir parmaklıklara, işte mezar taşlarına, türbenin sandukalarına, bezine, elini yüzünü sürmek, oralardan medet ummak, hastalıklarına şifalar beklemek, ancak müşriklerin yapabileceği çirkin işlerdendir. Bizim bir derdimiz varsa, hastalığımız varsa, Allah'tan isteyeceğimiz hususlar varsa ki hepimizin vardır, bunu bulunduğumuz yerden, bolca Allah'a dua ederek, sadece Allah'tan isteyerek, gönülden bir niyaz ve tazarru ile Allah'a dua ederek yerine getirmeliyiz dua edenin duasını Allah icabet eder icabet etmek ya o yaptığımız duanın aynen kabul edilmesi istediğimizin aynen yerine getirilmesi şeklinde olur ya Allah istediğimizin bizim için hayırlı olmadığını bildiğinden ondan daha hayırlı bir şeyle duamıza icabet eder yani duamızı birebir kabul etmez. Ondan daha hayırlı bir şey verir. Ya da bunu da yapmaz. Ahirette istediğimiz şeyden daha faziletli olacak şekilde bize daha lazım olacak şekilde sevap verir. Ama bilelim ki dua önemli bir ibadettir. Ve sadece sadece Allah için yapılır. Günde kırk defa namaz kılan insanlar olarak Allah'a söz veriyoruz. Ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım isteriz. Ancak sana dua ederiz diyoruz. Başkasına ibadet etmek, başkasına el açıp dua etmek, başkasından yardım istemek, medet ve imdat edinmek kesinlikle şirktir. Peygamber bile olsa ölü veya diri bir insandan, Allah'tan istenecek, sadece Allah'ın yerine getirebileceği Herhangi bir şey istenemez, istenirse kişiyi büyük günahlara, ihtimal ki şirke düşürebilecek çok tehlikeli bir e, suç işlenmiş olur. Evet sevgili dinleyiciler, bugün insanlar niye türbelere akın akın koşuyorlar? Ölü ziyareti ancak ibret almak, insanların ölümü hatırlaması açısından meşru kılınmıştır. Yoksa oralara adak adansın. Oralara yüz sürülsün, çabut bağlansın, mum dikilsin veya oralardan medet umulsun, bir şeyler beklensin diye değil. Dolayısıyla ölüleri Allah'a ait bazı özellikleri atfederek, onların öyle şeylere sahip olduğunu vehmederek yüceltmek, kendisine bile faydası olmayan bir ölüden işte düşmanları koruyacağı şeklinde anlayışlar, güçler, kudretler beklemek, ya da öyle güçler atfetmek kendisinin hastalığını veya zararını giderebileceğini düşünmek hem akıl yönüyle çok basit bir düşüncedir, düşüncesizliktir hem de nakil yönüyle çok çirkin bir e, vebaldir, günahtır. İşte bütün bunları hurafeler başlığında değerlendiriyoruz. Yine ölülere, yatırlara çabut bağlamak da eski Türklerden gelen çok cahili çirkin bir Hurafedir. Mezar taşı, türbe ve tekke penceresine veya o civardaki ağaçlara düğümler bağlanır, çaputlar bağlanır. Eski Türk cahiliyesinden devralınan hurafe ve putperest özelliği olarak bu tür yaklaşımlar benimsenir. Türkler Müslüman olmadan önce sahip oldukları türbelere ve kutlu saydıkları ağaç ve çalılara paçavra bağlıyorlar ve mezarlarda mum yakıyorlar böyle cahiliye adetlerini İslam'ı kabul etmeleriyle birlikte Müslüman olduktan sonra da dinlerine katmışlar, devam ettirmişler. Hala da bu hurafe ve batıl inanışları nice e, Türk Müslümanları e, terk edememişler. Bunları dindenmiş gibi sayıyorlar, Müslümanlıktanmış gibi sayıyorlar. Sevgili dinleyiciler, biz dinimizi, ibadetleri, sevabı, hayrı böylesine e, kulaktan do, dolma e, efendim e, adet olarak görülen şeylerden öğrenmeyeceğiz. Dinimizi Kur'an'dan ve sünnetten öğreneceğiz. Kur'an'ı ve sünneti doğru anlamış alimlerden öğreneceğiz. Onların eserlerinden öğreneceğiz. Ama maalesef insanlar Kur'an'ı önemsememiş türbelerdeki vatandaşların davranışlarını ...mutlak doğruymuş gibi benimsemiş... ...e herkes yapıyor canım... ...yanlış olsa yaparlar mı... ...falanlara fayda etmiş... ...filanın hastası iyileşmiş... ...diyerek ne yapabiliyorlar... ...bu hurafeleri sürdürebiliyorlar... E ...hatta daha... ...beterleri de olabiliyor... ...televizyonlardaki bazı programlarda... ...buna çanak tutuyorlar... ...artık Müslümanlar... ...türbeleri falan da bıraktılar yer yer... ...yani devam ettiriyorlar da... ...onlar da yetmiyor... Bazı kiliselere, bazı papazlara çocuğunun hastalığının iyileşmesi için işte üfleyip tükürmesini, efendim e, o yeri kutsal kabul ederek oradan medet ummayı modern hurafe olarak benimseyebiliyorlar. Evet e, zaten koca denilmeyecek cincilerden medet umanlar, ölülerden medet umanlar e, kilisedeki papazdan medet ummuş, Herhalde çok e, tuhaf sayılmaz ama e, hem bir Müslümanım diyecek bir insan hem de e, kiliseden e, ve papazdan işte hastalığının giderilmesi, e, belasının def edilmesi için e, çözüm bekleyecek. Hocadan da beklememesi lazım. E, herhangi bir e, Allah'ın nazarında büyük olduğu zannedilen insandan da beklememesi lazım. Allah'tan beklemesi lazım. Şifayı belanın def edilmesini zararın giderilmesini ancak Allah takdir edebilir. Ondan isteyebiliriz. Mededi, imdadı ancak ona karşı yapabiliriz. Duayı, dileğimizi ancak Allah'a iletmeliyiz. İşte bütün bunlar şirk olan hurafelerdendir. Demek ki ölülere yalvarıp dua etmek, çaput bağlamak Cahiliye çirkinliklerinden eski Türklerin hurafelerinden olduğu gibi mum yakmak da hem eski Türklerden gelen hem Hristiyanlara daha önceki pagan putperest kültürden gelen nice farklı uluslarda ve dinlerde görülen maalesef Müslümanlara da sirayet etmiş olan çok yaygın bir hurafe biçimidir. Türbe, mezar, tekke ve benzeri yerlere mum yakma adeti eski cahiliye çağından kalan adetlendendir. Hala Hristiyanlar kiliselerinde, işte manastırlarında ya da yatırlarında böyle mum yakarlar. Müslümanlar da onlara özenerek türbe gibi gördükleri yerlere mum yakmayı, dikmeyi sevap zannediyorlar. Böyle çirkin hurafelere sarılıyorlar. E, sevaba gireceğim zannıyla büyük çapta günaha giriyorlar. Arkeoglalıkların çoğu e, bu adetin en ilkel ateş kültü ile ilgili olduğunu e, ifade ederler. Yani ateşe tapınmaktan kalan bir adet olduğu e, değerlendirilir e, türbelere vesaireye mum yakmanın. Eski çağlarda yalnız aziz sayılanların e, türbelerine değil başka ölülerin de mezarlarında yahut öldükleri yerde Mum yakılıyor veya ateş yakılıyordu. Bir nevi bu kurban sayılıyordu bazı dinlerde. Türbelerde mum yakma, kadil, kandil yakma adeti e, Fenikelilerden intikal etmiş bir e, anne olduğu vurgulanır. Fenikeliler Sur şehrinin koruyucusu ve tanrısı e, olduğunu e, inandıkları, düşündükleri Melkares'in heykeli önünde devamlı mum yakarlardı. İşte oralardan e, Hristiyan kültürüne, diğer kültürlere sirayet etmiş. Müslümanlar da maalesef e, Hristiyanları e, cahiliye adetlerini e, birebir benimsemeye kalkmışlar ve onlar keler deliğine, deliğine bile girse cahil Müslümanlar da girmeye çalışmışlar. Hristiyanlıktan önceki Helenler ve Romalıların da mezarlarında mezar taşları üzerinde meşaleler yaktıkları tarihen sabit. Bunlar Hristiyan olduktan sonra da bu adetlerini bırakmamışlar. Bu paganizm kalıntısı, putperest kalıntısı adet, daha sonraları Hristiyan din adamları tarafından kitaba uydurulup mum yakma şeklinde dini ayinlere sokulmuş. Hristiyan din adamlarının izahlarına göre, güya bu adet, ilk Hristiyanların karanlık mağara ve katakomplarında gizlice ibadet ettikleri zaman yaktıkları mum ve meşalelerin hatırasıymış diye e, ifade etmeye, kitabına uydurmaya çalışmışlar. Halbuki Hristiyanlıkta da kesinlikle dinin esasında böylesine hurafe söz konusu değildir. İslam'da cami duvarına, kabir taşına, işte mezar taşına, türbelere, yatırlara mum yakılması kesinlikle yanlıştır. Böyle bir anlayış, inanış yoktur. Bu sevap değil, günahtır. Bunlar Türklere, Hristiyanlar aracılığıyla ya da eski cahili Türklerden, müşrik mecusilerden, ortak nice batıl inançlardan sirayet etmiş, yanlış olarak gelmiştir. Kabir başına, mezar taşına mum yakan kişi, oradaki yatırla kendini bütünleşmiş. Ondan bir parça olmuş gibi kabul ediyor ki, bu büyük bir hatadır ve şirktir. İslam'a göre insan ancak Allah'a iltica eder ve ona sığınır. Onun dışındaki varlıklardan medet ummak, tevhide ters düşen çok çirkin bir anlayıştır. Çok çirkin bir davranıştır. Bu itibarla kabirlerde mum yakma adeti, Batıl bir inanç ve ciddi bir hurafedir. Ayrıca halk arasında yaygın olan bir yanlış inanç da sevgili dinleyiciler cenaze çıkan odada kırk gün ışın ışık yakılmasıdır. Güya ölü çıkan odada kırk gün ışık yakılırsa ölünün ruhu geldiği zaman karanlıkta kalmazmış evini ve odası da daha çabuk bulurmuş. Daha buna benzeyen nice hurafeler var. Malı israf etmek, başka ümmetlere benzemek gibi iki haramı birden işleten bu tür hurafelerden Kesinlikle uzak bulunmak gerekir. Tevhidi gölgeleyici, Müslümanları tevhid inancından, şirke sevk edici, bu tür çirkin putperest adetlerinden medet umanlar, putlardan fayda bekleyenler gibi kendilerini aldatmaktan başka, çevreye kötü örnek olmaktan başka hiçbir iş yapmış olmazlar. Bu vebal olarak onlara yeter sevgili dinleyiciler mum yapı ıkarak, çabut bağlayarak, ölülere adakları adayarak, muradına nail olacağını, hastalığından ya da dertlerinden kurtulacağını, bahtının açılacağını, işte nasibinin çıkacağını, çocuk doğuracağını sananlar, yeri geldiğinde de Müslümanlığı kimselere bırakmayanlar, inandıklarını iddia ettikleri İslam'a, Kur'an'a ve sünnete ne kadar ters düştüklerini bir görmeleri gerekir. Ancak Allah'a ibadet etmek, ancak Allah'tan yardım isteyip dua etmek zorundayız. Gazaba uğrunamışların yolunu sapıtmış sapıkların gittiği yola tabi olmamak, onların yolunu terk etmek mecburiyetindeyiz. Fatiha suresinde bunları hep her gün hatırlıyor, kendi kendimize ve Allah'a söz vermiş oluyoruz. Allah'a sığınanların verdikleri bu söze ve yaptıkları bu dualara sadık kalmalarından daha doğrusu beklenmez. Dolayısıyla her türlü hurafelerden sakınmak gerekir. Hani Mehmet Akif şair der ki hurafeler, üfürükler, düğüm düğüm bağlar, mezar mezar dolaşıp hasta baktıran sağlar şeklinde ifade eder. İşte bu mısralarla çizdiği yakışıksız görümden uzaklaşmaya İslam'ın sadeliğinde dini kişiliği ve sadece hakka kulluk yapan izzeti bulmaya çalışmalıyız. Çünkü sevgili dinleyiciler, kurtuluşa giden doğru yolun böylesi hurafelere tahammülü yoktur. Ne akıl, ne din böylesine uydurma hurafelere itibar. Evet, yatırlarla alakalı öylesine çok e, hurafeler var ki eskiden beri uygulanan e, bu hurafeleri yeni hurafeler e, beslemekte. Eskilerle başa çıkamazken e, yeni hurafeler de Başımızın belası olmaktadır. İşte cenazeye çelek götürmek gibi yeni modern marşlar, alkışlar ve benzeri katafalklar da e, hurafelerden, modern hurafelerden başka bir şey değildir. İslam hayat dinidir. Her şeyde canlılık ister. Bu sebeple de hayat sembolü olan yeşili, yeşilliği korur. Geliştirilmesini teşvik eder. Rahmete, berekete, sıhhate, çevre sağlığına yararlı Yeşilliğin her çeşit bitki ve ağaçların Allah'ı kendi halleriyle zikredip ibadet ettiklerini dinimiz ifade eder Ne var ki Her güzel ve doğrunun düşmanı olan hurafeler Batıl inanışlar Kör taklitçilik Amacı bilinmeden başka uluslardan devşirilen Kapılardan gümrüksüz geçirilen cahiliye adetleri Yeşilin de yeşilliğin de düşmanı olmuş İslam ile uzaktan yakından ilişkisi olmayan Hıdrellez'de yeşil çiğnemek gerek düşüncesi ve uygulaması, yılbaşı kutlamaları dolayısıyla yeşili çam ağaçlarını kesmek, vitrinleri yeşillerle ağaçlarla süslemek, bayramlarda mezarlara yeşil çalı götürmeler, kabirlere çiçek bırakmalar, büyük kentlerde salgın hale gelen giderek yaygınlaşan cenazeleri çelenklerle uğurlamalar, Buna benzeyen bir sürü uygulama bize yabancı, zararlı ve başka uluslara, başka dinlere benzeme girişimleri olarak sosyal ve dini bünyeyi kemiren çok çirkin hurafelerdendir. Ölüm ve ölüm etesiyle ilgili hurafe ve batıl inanışlar gün geçtikçe artıyor. Oysa çok dikkatli davranılması gerekli hayat olayı, ölüm ve sonrasıyla ilgili işlemler İslam'ın istediği gibi dosdoğru biçimde yerine getirilmeli. Ne ses, ne gürültü, ne bando, ne top arabası, ne slogan, ne alkış, telaşsız, üzgün, vakur, hayat kadar ölüme de razı bir havada, dualarla sürekli ölümü düşünerek, ölü için dua makamında kılınacak cenaze namazı ve yapılacak işte sade bir cenaze töreni, ölene karşı son görevin yerine getirilmesi için kafi olan hususlardır. Ölü için sadece dua ederiz. Ve ölüden ibret alırız. Kendimizin de hayatımızın sınırlı olduğunu, ölüme hazırlanmamız gerektiğini, ötesi bir yığın hurafe ve günahtır. İsraf ve yorgunluktur. Cenazeyi de rahatsız eden, huzursuz eden çirkin davranışlardır. Bilinmelidir ki cenazeyi çelenklerle uğurlamak Hristiyan adetidir. Çelenk aslında Hristiyanların kutsal kabul ettiği haç taşıma aracıdır. Haçı çıplak taşımamak için onu çiçeklerle süslemekte ve öylece mezara kadar götürmektedirler Hristiyanlar. Peki bir Müslüman bu Hristiyanların çelenk denilen aslında haç diye dinsel sembollerinin etrafını süslemek kastıyla yapılan bir şeyi bu çelenk hurafesini mezara götürmekle neyi kastetmekte? ...neye nasıl inandığını göstermektedir. O da bir... ...haçın simgesi olan... ...haçın etrafını süslemek için... ...ortaya çıkartılmış... ...bir çelengi haç niyetiyle mi kutsamaktadır? Yoksa ne faydası... ...ne türlü bir gereği vardır? Hristiyanın hacını mı... ...yoksa çiçek buketler arasına sıkışmış... ...üzüntülerle harmanlanmış... ...hurafeleri mi... ...mezara veya... E, ...cenaze namazı kılınacak yere... ...götürüyor insanlar... Çelenk için, cenaze için çiçeği koparmak, onu zikirden, ibadetten ve insanlara güzellik veren özelliklerden mahrum etmektir. Hiç de güzel bir davranış değildir. Ayrıca israftır. Bu paralarla fakirlere sadakalar verilse çelenk yerine daha iyi olmaz mı? Dinimiz kabir üzerine yığılmış, kurumaya mahkum çelenk ve çalığıları, otları değil, büyümeye ve yeşil kalmaya layık fidanlar dikmeyi, çiçekler dikilmesini, canlı çiçekler Mezarların üzerlerine veya mezarlığa e, dikilmesini e, tavsiye eder. Peygamberimiz bizzat buna örnek göstermiştir. İki kabrin üzerine e, hurma fidanı dikerek bunlar yeşil kaldıkça içeridekiler için rahmet vesilesi olmaları ümit edilir buyurmuşlardır. O halde ne yapılması gerektiğine dair sünnetten, Kur'an'dan yola çıkarak hareket edilmeli. Allah'ı razı etmek, cenazeye rahmet vesilesi olmak, Hristiyanları körü körüne taklit edip hurafeyi çağdaşlık sanarak çeşitli zararları seçmek. Hangisinden birini seçeceğiz? Kararı inancımız belirleyecektir. Körü körüne Hristiyanları, cahilleri, hurafeleri taklit etmek mi? Dinimizin esaslarını yaşamak mı? İşte Müslümanlık sadece e, namaz vakitlerinde, sadece elhamdülillah Müslümanım demekle ortaya konulmuyor bu tür hurafeler karşısında Müslümanca tercihimizi ortaya koymakla da Müslümanlığımızı göstermek gerekiyor bir de kurban olarak horoz adamak veya kesmek var türbelere işte televizyon müftüleri kurban bayramında da horozdan tavuktan kurban kesilebileceğini olabileceğini iddia edecek kadar bütün dünya Müslümanlarını güldürecek kafirlere de sevindirecek fetvalar vere dursunlar ee, halk eskiden beri e, kurban bayramında horozu tavuğu kurban olarak kesmez ama bazı türbelere horozdan kurban keserler. Tabi bu her yönüyle sakat bir şeydir. Türbelere horozdan değil kediden de efendim civcivden de kurban olmaz. Türbelere kurban olmaz. Ayrı bir şey ama horozdan da böyle bir kurban, herhangi bir kurban e, şeklinde bir kan akıtılmasının ibadet olarak telakkisi de çok çirkin bir hurafedir. Horozdan kurban olsa olsa böyle sahte tanrılara olur dedirtiyor insana. Horoz kurbanı anlayışı ancak o tür sahte tanrı kabul edilen türbelere layık olur dedirtiyor insan. Ama yine de yatırların yanlarına konulan tuz, şeker gibi şeylerden medet umanları da nereye koyacağız? Onları şifalı kabul edip almak veya dağıtmak hurafelerin yine önemlilerindendir. Nice üç kağıtçı açık gözler işte halkın itibar ettiği falan türbelere gidiyorlar. Bakkaldan aldıkları şekeri tuzu koyuyorlar. Haa türbenin yanına konulunca kutsallaşıveriyor o tuzlar o şekerler. Hastalıklara deva işte efendim dertlere şifa her türlü problemlere çözüm sağlayı veriyor. Ne olduğu için türbede işte biraz duru verdiği için. Bunlara nasıl inanabiliyor insanlar? İşte bu tür türbelere konulan tüz ve şekerlerden almak veya dağıtmak. İstismarcıların ekmeğine yağ süren hurafelerdendir. çok çirkin davranışlardandır ve günahtır. Oraların toprağını kutsal kabul edip beraberinde götürmek. Kabir toprağını işte almak kutsamak ya da türbelerdeki herhangi bir şeyi işte kutsalmış gibi değerlendirmek. Kabirlerin etrafında hele tavaf etmek. Bütün bunlar şirk unsuru olan hurafelerdir. Bir tapınmadır. Bir putlaştırmadır. O yüzden Müslümanlar inançlarını gidip e, kabirlere feda etmemelidirler. Sevaba gireceğim zannıyla günaha girmemelidirler. Ben ibret özelliği taşımadığı için herhangi bir kabre gidilip Oralarda günaha girileceğine, bugünkü hiçbir türbenin ziyaret edilmemesini daha tavsiye ediyorum. Her ne kadar bu ifadem hoş görülmeyecek, nice insan tepki gösterecek ama ben Allah'ın dinini insanlara anlatmak için hoş görülmese de ifade edeyim ki tavsiye ediyorum hiçbir türbeye hiçbir niyetle gitmeyin. Siz gece karanlığında mezar ziyaretini, Adı sanı duyulmamış herhangi bir mezarları ziyaret edin edecekseniz sadece ölümü hatırlamak için. Yok ölümü hatırlıyorsanız zaten mezara gitmenize de gerek yoktur. Dolayısıyla o türbelere gidip günaha girmekten, nice hurafe ve bidatlara sahip olmaktan, en azından şahit olup karşı çıkamamaktansa hiçbir türbe ziyaretinde bulunmamak en güzelidir. Zaten türbelerin bizim ziyaretine gitmemize, ölülerin bizden... E, o tür şeyler beklemesine gerek de yoktur. Ölümü hatırlamak için ancak cevaz verilmiştir e, mezar ziyaretine. Bugünkü türbe ziyaretlerini görmüş olsaydı e, Hz. Ömer bütün türbeleri yerle bir ederdi. Zaten türbe bina olarak, e, yüksek kabir olarak İslam'ın cevaz vermediği bir unsurdur. Dolayısıyla bir putperest yaklaşımıdır. Tüm türbenin e, yapımı, binası, İster padişah türbeleri, vezir türbeleri evliya türbeleri, ister modern devlet adamlarının işte mendereslerin, özalların ve başka devlet adamlarının e, modern e, anıtları türbeleri, hepsi e, İslam'ın cevaz vermediği olur vermediği, heykel gibi çirkin gördüğü e, çirkin e, yapılardır binalardır. Hazreti Ali halifeli döneminde bir sahabeye Allah Resulü'nün beni görevlendirdiği bir şeye seni de görevlendireyim git bir karıştan yüksek nerede bir kabir bulursan onları hemen devir ve bir karıştan yüksek bir kabir bulundurma der dolayısıyla bir karıştan daha yüksek kabrin üzerindeki herhangi bir mermer herhangi bir yükseklik herhangi bir yapı herhangi bir duvar dinimizin kesinlikle reddettiği putperest yaklaşımı olarak e, ifade ettiği yıkılası binalardır. O yüzden binasıyla etrafında yapılan onlarca hurafe ve bidatlarıyla, çirkin davranışlarıyla e, insanları e, şirke ve küfre e, sürükleyen bu türbe yaklaşımlarını Müslümanlar tarafından reddedilmeli. Hiçbir türbe ziyaretine Müslümanlar itibar etmemelidirler. Evet, e, İkinci bir konuya geçmek istiyorum. Vaktim e, çok fazla değil ama e, isterseniz birkaç e, değişik hurafeleri anlatmaktansa e, olayı genelleştiren e, birkaç e, hususa temas edeyim e, ve diğer örnekleri e, önümüzdeki haftalara e, bırakayım. Bugün kabirlerle ilgili hurafeler üzerinde durmaya çalıştık. E, bu hurafeleri belki daha e, kabirlerle ilgili çoğaltmak da mümkündür benim hemen aklıma gelen ve aldığım notlardan yararlanarak söyleyebileceğim kabirlerle ilgili kurafelerdi. Onlardan medet ummak, onlara dua etmek, onlardan bir şeyler istemek çok çirkindir. Ölülerin kabirde yatanların işte memleketi savaşlardan koruduğuna, depremlerden afetlerden koruduğuna inanmak, onları tanrılaştırmak demektir biz onların yüzünden işte ayakta kalıyoruz, hayatta kalıyoruz gibi onların yer yüzüne tasarruf ettiğini düşünmek, öldüğü halde onların işte insanları memleketi şöyle faydalı şekilde yönettiğini değerlendirmek İslam inancıyla bağdaşmayan çok çirkin hurafelerdendir. O yüzden türbelerle, kabirlerle ilgili Oralarda yatanların işte Allah dostu olduğu varsayımından yola çıkarak isterse Allah dostu olsunlar İnsanlara öldükten sonra bile Şöyle şöyle faydalar getirdiğini düşünmek İslam inancıyla bağdaşmayacak Tevhidle alakası olmayan Onları putlaştıran yaklaşımlardır O yüzden sevgili dinleyiciler Aman ha ölüleri yüceltmeyin Türbeleri kutsallaştırmayın Oralara ziyaret kastıyla Gitmeyin. Ancak üç mescide ziyaret için gidilir. Ee, diğer mescitlere bile ziyaret kastıyla gidilmesi hoş görülmemiştir. Bu noktada tabii ki e, aşırılıklar söz konusu olabilir ama e, bunca şirke götüren bidat ve hurafeler yanında e, hiç türbeye gitmemek bir aşırılık kabul edilmemeli. Dolayısıyla hiç türbeye gitmeyen bir kimse bir günaha girmiş olmaz bir e, ilahi emri savsaklamış olmaz. Ama türbeye gidenler e, hiçbir bid'at işlememiş olsa bile e, bir sürü bid'atlara, hurafelere şahit olacaklar. Onları engelleyemeden onları görmüş olacaklar. Ve başka birisi de onları da türbelere bir bid'at ve hurafe için gittiğini görecek. Dolayısıyla hurafeci ve bid'atçıların sayısının artırılması gibi bir fonksiyon e, üstlenmiş olacak insanlar. O yüzden biz e, ölülere sadece dua edebiliriz. E, duayı da illa onun kabrinin başına giderek dua etmemiz gerekmez. E, ölüler bizden ancak dua ile yararlanabilir. Bizim ölülerden yararlanacağımız şey de sadece ibret almaktır. Yoksa onlar ne çocuk verebilirler, ne hastalıklara şifa verirler, ne memleketi düşmanlardan koruyabilirler. Onlar kendilerine bile hayat veremeyen, Efendim, etleri, kemikleri bile genellikle e, toprak olmuş, Allah'a hesaplarını düşünen aciz e, hayatta olmayan varlıklardır. E, o yüzden e, aman ha ölüler ve türbelerle alakalı e, inancınızı e, zedelettirmeyin, hurafe e, ve bidatlardan sakınarak e, imanınızı korumaya çalışın, tevhide e, halal getirmeyin, e, şirk gibi sakıncalı hususlardan. Cehennemden sakınır gibi e, sakının sevgili dinleyicilerim. Önümüzdeki haftalarda inşallah değişik e, konularda e, hurafelere örnekler vermeye çalışacağım. Onları anlatmaya çalışacağım inşallah. E, haftaya e, farklı hurafelere izah etmek için buluşmak üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. E, hayırla, güzelliklerle, bidat ve hurafelerden sakınıp, tevhidi özelliklere sahip, Müslümanca prensipler üzerinde kalın sevgili dinleyicilerim.